Merhaba, Reuters'in haberine göre Almanya 2012'nin ilk yarısında 67.9 milyar saat yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirmiş. Bu geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %19.5 artışla bir rekor anlamına geliyor. Almanya'nın Enerji Endüstrisi Derneği olan BDEW'nin yaptığı açıklamaya göre geçen yıl payı %21 olan yenilenebilir enerji şimdilerde üretimin %25'ini karşılıyor. BDEV bu durumun Almanya'nın yeşil teknolojide liderlik pozisyonunu güçlendirdiğini de vurguluyor. Rüzgar enerjisi tüm enerji çıktıları içinde %9.2 ile en büyük katkı sağlayan enerji türü. Biyokütle ya da canlı organizmalardan elde edilen enerjinin katkısı ise %5.7, güneşin ise %5.3. En büyük artışı yine geçen yılda %47'ye varan artışla güneş enerjisi yapmış. Almanya güneş enerjisinden güç elde etme pazarında en üstte ve kurulu kapasitesi küresel toplamın 3'te 1'inden fazla. Almanya 2035 yılına kadar toplam enerji ihtiyacının %35'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor. Almanya yenilenebilir enerjiye koşarken maalesef Türkiye'de hala konu kömür. Hali hazırda Gerze'de yapılmak istenen termik santrali karşı mücadele devam ediyor. Tüm tepkilere ve mahkeme kararlarına rağmen Termik Santral planlarından vazgeçmeyen Anadolu grubu, halkın astığı pankarta da tahammül edemedi. Gerze halkı Yeşil Gerze Çevre Platformu imzasıyla iskele meydanına asılan ''Anadolu grubu Gerze'den defol'' yazılı pankart grubun şikayeti üzerine kaldırıldı. Anadolu grubunun belediyeye şikayet dilekçesi vermesinin ardından pankartın indirilmesi ise halkın tepkisini çekti. Bu arada Gerze Cumhuriyet Savcılığının talebiyle Termik Santral'e karşı çıkan 18 kişi hakkında da dava açıldı. Dava gerekçesi olarak Termik Santral'e karşı çıktıkları için haklarında arama kararı olan 5 kişinin gözaltını protesto etmek gösterildi. Gerekçede gözaltıları protesto edenlerin Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Atalay ile yakalama kararı çıkartan Hakim Özlem Aydın'a hakaret ettikleri iddia edildi. Yeşil Gerzi Çevre Platformu yaptığı açıklamada tüm baskılara rağmen Termik Santral'e karşı mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı. Sağlık Bakanlığı İstanbul genelinde faaliyette olan ve uygunsuzluğu tespit edilen 41 damacana suyu markasından 5'ini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada bakanlığın halkın güvenli suya ulaşmasını temin etmek amacıyla tüm içme suları gibi damacana sularını da kaynağından halka ulaşana kadar titizlikle takip ettiği belirtildi. Bu açıklama üzerine Tüketici Hakları Derneği adına Turan Çekar yaptığı açıklamada şehir şebeke suyuna olan güvenin azalmasının paketlenmiş su kullanımını tetiklediğini belirtti. 2008 yılında yapılan bu araştırmada özellikle de İstanbul'da yaşayanların yaklaşık %75'inin ve Ankara'da yaşayanların yaklaşık %30'unun damacana suyu kullandığını belirten Çakar yapılan bir araştırmada plastik ve damacana kaplar içinde paketli su sektörünün toplam cirosunun 3.6 milyar lira olduğunu söyledi. Bu durumun ülkemizde suyun her geçen gün daha da ticarileştiğinin çok açık bir göstergesi olduğunu belirten Çakar'ın Tüketici Hakları Derneği adına yaptığı açıklamada tüketiciler ve halk olarak şebeke suyunun sağlıklı ve içilebilir olması için acil önlem alınmasını, şehir şebeke suyunun analiz sonuçları, plastik kaplar ile damacına sularının analiz sonuçları düzenli olarak vatandaşlarla açıklanmasını talep ediyoruz deniyor. Bilim insanları karbon salımının %75'inden kentlere sorumlu tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise sıfır karbon salımlı kentler kuruluyor. Geleceğin kentleri ulaşımın bisikletle ya da yürüyerek sağlanabileceği şekilde tasarlanıyor. Ancak bu sıfır karbon salımlı kentlerin küçük olacağı anlamına gelmiyor. Her bölge toplu taşıma konusunda kendi araçlarına sahip olacak. Böylece kent sakinleri otomobilleri çok daha az kullanacak. Bahsedilen ideal kentler kendi kaynaklarını kullanıyor ve fosil yakıtlar dışındaki enerji kaynaklarından yararlanıyor. Fosil yakıtları kullanmıyor. Almanya Federal İmar ve Kadastro İdaresi'nden Karl Peter Schoen ve Andre Müller sıfır karbon salımlı hayal ve gerçek arasında başlıklı çalışmalarında küresel olarak uygulanan en iyi kent projelerini incelemiş. Bu projeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de 6 yıl önce Mastar adında bir ekolojik model kent, Şangay'daki uydu kent Lingang New City, Arizona Tucson şehrinin eteklerindeki Civanon'un da kendi ekolojik projesi bulunuyor. Merkezinde yapay bir göl bulunan New City'de kent planlamacıları şehrin enerjisini rüzgar, güneş, yotermal ısı ve deniz suyundan elde etmeyi planlıyor. Müller'e göre Çin hükümeti bu projeyi destekliyor ve yaklaşık 800 bin kişinin Lingang New City'de yaşanması bekleniyor. Mimarların Pueblo kabilelerinden ilham alarak inşa ettikleri Tucson'daki Civano'da ise evler geniz dönüşümlü malzeme kullanılarak yapılıyor. Bu evleri soğutmak için çöl bölgelerinde kullanılan geleneksel yöntem sayesinde enerji tasarrufu sağlanıyor. Civano ekoloji projesinin türünün tek örneği Şöl Avrupa'daki demografik daralmanın bu şekilde bir modernizasyon olduğunu belirtiyor. Mülk sahipleri ve kentsel gelişme kavramı için yeni finansal yardımı çok önemli görüyor. Model projeler işletmelere yeni teknolojileri doğada test etme şansı da veriyor. Örneğin Fransa'da Lyon şehrinde yaşayan kişiler yakın bir zamanda eski sanayi bölgesi Confluence'dan elektrikli otomobil kiralayabilecekler. Ve böyle sürüp gidiyor. Sürdürülebilir kentler için bu ufak adımlar geleceği inşa ediyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.